Keleşer İmam Zehabi rahimehullah. Kebair içerisinde yani büyük günahlar içerisinde zikrettiği günahlardan bir diğeri de yusluktur. Af buyurun yusluk. Nur suresi 3. ayette Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Zina eden erkek ancak zina eden veya putperest bir kadınla evlenir. Zina eden kadınla da ancak zina eden veya putperest olan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram edilmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Üç grup insan cennete giremez. Anne babaya asi olan yani karşı gelen. Deyuz, ey hanımını kıskanmayan, üçüncü kişi de erkekleşen kadın, erkekleşen kadın. Hakimin müstedrekinde geçiyor kitabül İman babında. Ailesinin kötü yolda olmasından şüphe duyan, ancak ona olan sevgisinden dolayı, yahut ödemeye gücünün yetmediği bir borcundan dolayı yahut ağır bir mihir ödemesi gerektiğinden yahut küçük çocukları olduğu için hakime gidip nafaka bağlatmasından çekindiğinden dolayı hanımının durumuna göz yumanın cezası hafiftir. Ancak kıskançlık duymayan kimsede hayır yoktur. Ancak kıskançlık duymayan kimsede hayır yoktur. Dolayısıyla kıskançlık duymayan kimsede yani namusunu kıskanmayan kimse deyyustur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu haber veriyor. Bu üç kimse ey yani cennete giremez. Az önce söylediğimiz yani mübalağa babında, kebeir babında. E, bugün gerçekten... En çok rastladığımız şeylerden birisi budur. İnsanlara yani şaşmamak mümkün değil. Hadi biz anladık yani. Hadi biz anladık. Sen dinen. Senin bir endişen yok. Dindar değilsin. Efendime söyleyeyim. Hadi biz anladık. Efendime söyleyeyim. Sen Allah'tan korkmuyorsun. Haydi biz anladık. Haydi biz anladık. Sen ahiretin hesabını yapmıyorsun. Yahu peki adam da mı değilsin diyesim geliyor yani. Nasıl olur da affedersiniz yanındaki eşini veya kızını efendim böyle e, mini mini etekler giydirip veyahut efendime söyleyeyim böyle askılı buruzlar giydirip, boyayıp cilalayıp teşhir edip milletin huzuruna çıkartıp yani sanki böyle satılık bir meta gibi her yerde her alanda kadın kullanıldığı gibi burada da e, kadının maalesef ne kadar ayaklar aldığını altına alındığını aslında İslam'ın kadına bir izzet ve onur verdiğini bir şeref verdiğini kıymetli şeylerin örtülmesi gerektiğini ve Allah Azze ve Celle bu sebeple efendim e, hijab ayetini indirdiğini biliyoruz ve erkeğin fıtratında bu vardır yani kıskanmak vardır kadın erkek yani bu vardır ancak bir erkeğin kıskanmaması özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onu deyyus olarak ifade ediyor ve böyle bir kimsenin cennete giremeyeceğini söylüyor. Bu üç grup içerisinde saymakta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve daha birçok şey söylenebilir. Yani bugün moda adı altında, bugün batıllaşmak adı altında efendim... Ee, bir bakıyorsunuz ki ya gerçekten görüyoruz bir ayağa çukura girmiş tabiri caizse yaşlı kadınların hala efendim bedenlerini örtme konusunda hassasiyetleri yok çünkü artık kalp mühürleşiyor mühürleniyor kalp köreliyor efendim ee, o yaşta bile yani bir cazip bir yeri de kalmamış tabiri caizse bu ee, cazibesini diyelim ki teşhir etti ancak maalesef öyle gördüğü için ömür boyunca öyle geldiği için o bunu yapmaya devam ediyor. Bunun başındaki adam olacak kişi veya eş olacak kişi affedersiniz o da deyyusluğundan geri adım atmamakta. Allahu alem bugün bugün ee, yani ee, böyle hani ee, nasıl deccalın alnında ee, kefere yazacak, kafir olduğu yazacaksa Allah halen bugün böyle insanların kimliğini ortaya koyan, ortaya koyan bir e, sıfat yazılacak olsa, Allah Alem birçok kimsenin alnında deyyus yazdığını görürdünüz. Niçin? Çünkü o bunları kıskanmıyor. Neyi? Çünkü hayat tarzı bu. Neyi? Onu normal görüyor. Efendim, e, eşinin orasını burasını açmasından rahatsızlık duymuyor. Bir başka erkeğin ona bakmasından rahatsızlık duymuyor. Hani diyorum ya bunun ben dinen sadece sorgulamıyorum yani dinen bakmıyorum olaya. Yani buna erkek olarak bakmak gerektiğine inanıyorum. İnsan olarak bakmak gerektiğine inanıyorum. Ve hatta bir de bazen biliyorsunuz e, aslında bu deyusluğun geldiği nokta bu. Yani affedersiniz eşini teşhir ediyor. Sonra diyor ki benim e, adamın eşi bir başkasıyla birlikte diye icabında kan dökülüyor. Niye? Niye? Niçin bu kan dökülüyor? Niçin? Sen tedbirini niçin almadın? Sen teşhir ettin, dikkat çektin, millete dedin ki ne peşine düşebilirsiniz. İşte bendeki bu dedin, affedersiniz yani buna benzer bir sürü şey yaptın ve ondan sonra ha demek beni aldatıyorsun hikayeleri ve buna benzer. E zaten bu işe atılan ilk adım buradan geliyor. Buradan geliyor, Allah'a hamdolsun bizi, bizi nimetiyle, İslam nimetiyle, izzetli ve şerefli kılan Rabbimize hamdolsun. Gerçekten izzet ve şeref Allah'ın, Resulünün ve iman edenlerindir. Bir başka kebeirde, yani büyük günahlardan bir başkası da kadınların erkekleşmesi, erkeklerin de kadınlaşmasıdır. Yüce Rabbimiz Şura Suresi 10, 37. ayette şöyle buyuruyor mealen: Onlar ki büyük günahlardan ve açık rezaletlerden kaçınırlar. İbn Abbas Radıyallahu Anh diyor ki: Resulullah ve Vesselam kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet etti. Hadis Buhari'de Kitabul ül Libas babında, Ebu Davud'da Kitabul Edeb babında, yine Tirmizi'de Kitabul Edeb babında geçiyoruz. Bir başka hadiste ise şöyle buyuruyor. Allah erkekleşen kadınlara lanet etsin. Allah erkekleşen kadınlara lanet etsin. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Kadın elbisesi giyen erkeklere ve erkek elbisesi giyen kadınlara lanet etti. Yine Allah Resulü ve Vesselam şöyle buyuruyor. Cehennem ehlinden iki sınıf insan vardır ki henüz onları görmedim. Eğer hatırlarsanız bu hadis bu hadisi biz kıyamet alametleri dersimizde de işlemiştik. Çünkü Aisset ve selam şimdi işte ifade gelecek. Yani metnini okuyacağım. Aisset ve selam diyor. Cehennem elinden iki sınıf insan vardır ki henüz onları görmedim. Ey Aisset ve selam yani biliyorsunuz demin söyledik işte rüyada ona gösterildi ve Aisset ve selam diyor. Miraca çıktığımda bana gösterildi. Ancak bu iki sınıfla ilgili diyor ki Aisset ve selam bana haber verildi ancak onları görmedim. Bir topluluk ki ellerinde sığır kuyrukları gibi kırbaçlar vardır. Onlarla insanlara vururlar. Diğeri ise giyinmiş ama çıplak, eğrilmiş ve eğriltilen, eğrilmiş ve eğrilten bir takım kadınlardır. Hatırlarsanız kesiyetun ariyat dediğimiz giyinik çıplaklar. Allah Azze ve Selam bunlar için kesiyetun ariyat diyor. Giyinik çıplaklar. Giyinik ama çıplak. Giyinik ama şeffaf. Giyinik ama giyinmiş gibi görünen, aslında giyinik değil. Çıplak. Yani o giyimi bile bir şeyleri örtmek için değil. Bir şeyleri cazip göstermek için ortaya konmuş. Dolayısıyla Allah Teala Resulü selam bunlar için diyor ki: "Kesiyetu'l-ahriyat." Yani iki sınıf, kendisine gösterilmeyen ancak haber verilen bu iki sınıf elinde öküz uyruğuna benzer kırbaçlar olan. Hatırlarsanız biz bunları anlatmıştık. Bunlar da tarihte olduğunu söylemiştik. İşte insanlara bununla vuran yani e, yöneticilerin yardımcıları veya askerleri olduğunu, polisleri olduğunu söylemiştik. Ve e, bunları tarihte gören alimler e, olmuştu ve bu alimler bunları haber veriyorlardı kimler olduklarını. Ve e, ikincisi de kesiyatun hariyet dediğimiz giyinmiş ancak çıplak eğrilmiş ve eğrilten bir takım kadınlar. Yani sapmış ve saptıran. Başları eğri deve hörgüçleri gibidir. Yani başları eğri deve hörgüçleri gibidir. Yani bu deve hörgüçleri gibi saçlarını bağlamaları. Yani hani böyle topuz diyorlar kadınlar daha iyi bilirler. Böyle başının üzerinde sanki bir şey varmış gibi tepeden bugün daha çok maalesef bunu tesettürlü olduğuna inanan veya tesettür efendim tesettür tesettürlü yerine getirirken bunu yapan kadınlar olduğunu çokça görmekteyiz. Ancak tesettürle ilgili bir takım ölçüler ve kurallar olduğunu ifade etmiştik. İşte ey ince olmayacak, ey vücudun hatlarını göstermeyecek yani vücudun kalıbını ortaya çıkarmayacak efendim e, ehli kitaba benzemeyecek, bir diğer ölçü efendim erkeklere benzemeyecek ve buna benzer birçok şey ama bugün e, ey bir başkası tesettürün kendisi süs olmayacak. Bugün tesettür süs olarak giyiliyor, üzerlerine giydikleri sü denilen şey böyle süslü, ee, gösterişli e, ki bunun için modala, modalar defileler e, yapılıyor efendim e, başlarını deve hörgücü gibi topluyorlar saçlarını böyle tepeye ancak Allah Resulü ve sellem onlar için e, başları eğri deve hörgücüleri gibidir bunlar cennete giremeyecek onun kokusunu dahi duyamayacaklardır halbuki cennetin kokusu şu kadar ve şu kadar mesafeden duyulacaktır yani Allah Azze ve Celle demek istiyor ki yani yani cennetin kokusu öyle uzak mesafelerden duyulacağı halde bunlar o kokudan bile mahrum edilecektir. Tesettürün kendisi zineti örtmek içinken nasıl olur da tesettürün kendisi zinete çevrilir? Tesettürün kendisi nasıl zinet olur? Tesettürün kendisi sadece teni örtmek değildir cazibeyi engellemektir Allah Aleyhisselatü Vesselam bunları haber veriyor kesiyetin ı hâriyet çıplaklar ancak bu e, deve örgücü gibi saçını üste toplayıp böyle başının üzerinde böyle bir portakal taşıyormuş gibi yani böyle bir şey bağlamış gibi efendim e, dolayısıyla bundan sakınmak gerekir bu da aynı şekilde böyle e, vücudun belirginliğini ortaya koymak, işte saçını nereye topladığını, bilmem neyi bunu ortaya koymak gibi bir şeydir. Hadis, Müslim'in kitab Cenne. Yani, cennet babında geçiyor. 2128 nolu hadis. Yine, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, biliyorsunuz konumuz kadınların erkekleşmesi, erkeklerin kadınlaşması. Ve bununla beraber, demin söylediğimiz tesettür ölçülerinde bir kadının giydiği tesettür yani kendisini örten tesettürü hicabı ee, hani ince olmayacak dedik ey başka ehli kitap yani ehli kitaba has Yahudi ve Hristiyanlara has bir giyim tarzı olmayacak yani rahibe kıyafeti olmayacak örneğin yani onları simgeleyen bir kıyafet olmayacak şeffaf olmayacak efendim süslü olmayacak bir diğer ölçü bir, bir diğer ölçü ise efendim erkek kıyafetine benzemeyecek yani erkeklerin giydiği kıyafetler olmayacak e peki bugün pantolonu nereye koyacaksınız bugün kadınlar pantolon giyiyorlar bugün kadınlar pantolon giyiyorlar dolayısıyla dışarıda giyiyorlar içeride giyiyorlar her yerde giyiyorlar hatta bunun Bununla ilgili bir takım görüşler de vardır. Mesela e, Elbani Rahimahullah hiçbir surette pantolon giymesini erkeklere benzemesinden ötürü doğru bulmuyor. E peki kadının evinin içerisinde giydiği e, nedir e, sorusunda da aynı şeyi söylüyor Elbani Rahimahullah. Ancak doğrusu e, bunu dışarıda giymemesi ancak kadınlara has bir giyim tarzı olarak böyle pantolon türü şeylerin giyilebileceği konusunda... E, alimler cevaz veriyorlar. Ancak e, o söylediğimiz yani erkeklere benzemekten her halükarda sakınması anlamında Elbani Rahimallah e, kadının e, Müslüman kadının örtüsü isimli kitabında bunları ifade ediyor. Aynı şekilde erkek de gerek yani hiçbir surette kadına benzememelidir hiçbir surette. Yani bugün mesela bir tıraş olmak aslında tehlikeli bir şeydir. Hatta bazıları diyorlar ki madem tıraş oluyorsun bari bıyığını bırak hani memur falan olanlar için yani kadına benzememe adına söylüyorlar bunu. Allahu sset ve selam haliful mecuse mecusilere muhalefet ediniz ve halifu el kitab varh rihiyetukum sakallarınızı salıverin onlara muhalefet edin derken Mesela bazen görüyoruz maalesef sakal yok, bıyık yok bir de saçlar omuzda erkek için söylüyorum. Efendime söyleyeyim e, ya da e, üzerinde giydiği kıyafetin gerek renkleri, gerek efendim ölçüleri, duruşu bu anlamda kadın elbisesi demin Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği kadın elbisesi giyen erkeklere ve erkek elbisesi giyen kadınlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam lanet, lanet etti diyor e, Ebu Hureyre radıyallahu anh. kadının lanetlenen davranışlarından bazıları ise şunlardır. Kadının örtüsü altındaki altın, inci ve süslerini göstermesi, misk, amber ve benzeri kokuları yabancı erkeklerin yanına çıktığında sürmesi, kadını süsleyen Çeşitli desen ve renklerde elbiseler giyilmesi. Ey, nerede? Yani yabancı erkeklerin yanında. <gülüyor> evet, hatta bununla ilgili birinin... <gülüyor> Bir sözü var diyor ki, baş örtüsü saç örtüsü değildir diyor. Baş örtüsü saç örtüsü değildir diyor. Sanki saçın üstünde taşınan bir bezmiş gibi bu değildir. Ve bu anlamda da kardeş de hatırlatmış tabii e, kadının alacalı bulacalı. Hatta renginde bile dikkat etmesi gerekir, renginden bile sakınması gerekir, dikkat çe çekecek renkler giymemesi gerekir. Allah Resulü ve Vesselam diyor ki İsrailoğullarının ilk fitnesi kadınlardı. Ben de kadınların sizin için fitne olmasından korkuyorum. Tabi ben kadınlardaki bu fitne ve rezaleti gördüğüm zaman gerçekten hem üzülüyorum hem kızıyorum. Diyorum ki bunların başlarındakinde hayır kalmamış ki onlara hayır ulaştırsınlar. Yani onlardan sorumlu olan babalarıdır, abileridir, eşleridir ve buna benzer. Dolayısıyla bir kadın dışarıya çıktığı zaman hani böyle nasıl elektrik saatiniz var ya elektrik saatte böyle e, diyelim ki ne çalıştırıyorsunuz. işte çamaşır makinesi çalışıyor veyahut efendim şofbeni açmışsınızdır elektrikli şofben ve ütü yapıyorsunuzdur saat hızla döner. Bir kadının tesettüre muhalefet ederek kapıdan çıkmasıyla onun günah sayacı tabiri caizse onun mafiyet sayacı ee, o saat gibi dönmeye başlar ve o tekrar dönünceye kadar, evine dönüp girinceye kadar bütün günahları toplar, hem ona bakanların hem kendisi sebebiyle günaha düşürdüğü kimselerin de efendim günahını celbetmiş olarak kendi evine döner ve bu anlamda sürdüğü üzerine sürdüğü yabancı erkeklerin alabileceği kokuyu da efendim. Ee, o, koku, o koku sebebiyle de ayrıyeten günahkar edilir çünkü bir kadının koku sürünerek e, hatta mescide gitmesi haram kılınmıştır bırakınız artık çarşıya sokağa tesettüre riayet etmiş ancak güzel koku sürünmüş bunlar kendisine haramdır bir kadın dikkat çekecek dikkat ediniz diyor ki yürürken ayaklarınızı yere vurmayın ayette niçin? yani ey burada ayak vurmaktan kasıt hani endamlı yürümeyin yani dikkat çekmeyin Hani takur tukur topuk sesleri işitiriz. Efendime söyleyeyim endamlı yürüyüşler ve buna benzer gerek kokuyla gerek yürüyüşüyle ve buna benzer bütün şeylerden bütün dikkat çekmelerden uzak durması gerekir. Vallahi bunun bunun günahının şiddet olmasının sebebi toplumsal bir ihsad olması sebebiyledir. Yani toplumu ihsada uğratıyor, toplumu bozuyor. Bundan ötürü ırzlar kirleniyor, bundan ötürü namuslar zayi oluyor, bundan ötürü nesiller eminliğini yitiriyor, efendime söyleyeyim bundan ötürü kanlar dökülüyor ve buna benzer şeyler oluyor. Ancak Avrupa'nın e, Türkiye'yi ve Müslümanları çağırdığı şey deyyusluktur. Buna razı olan Kalbindeki'nin hesabını Allah'a verir. Yani onlar Türkiye'yi ve Türk halkını de Yusluğa çağırıyorlar. Ey kıskanmayın. Hatta onların diyorlar ki onların anlayışında e, namus diye bir şey yok. Yani e, Avrupa'daki arkadaşlarımız kardeşlerimiz daha iyi bilirler. Adama dediğin zaman ya bu affedersin namussuzluktur veya senin namusun yok mu diyormuş ki o nedir yani ne demektir bu diyor? Bu kelime yani manası nedir demek diyor yani? böyle bir duyguyla tanışmamış adam. Niye? Affedersiniz ah buyurun yani. İcabında anne babasını çıplak halde görmüş. İcabında kendisi böyle, öyle yetişmiş yani. Dolayısıyla Allah'a sığınıyoruz. Allah'a Allah sığınıyoruz. Her türlü fitneden, e, namussuzluktan, ifsetsizlikten e, ve buna benzer birçok şey e, yapılmış. Biz bu halden Allah'a sığınıyoruz ve gerçekten kendi değerlerimizden koptuğumuz zaman kokuşmuş leşler olacağımızın da farkındayız. Az önce de söylediğimiz gibi e, iffet, izzet, şeref İslam'dadır, müminlerindir. Bu sebeple elimizdeki değerin kıymetini bilip onunla var olmanın, onunla ayakta durmanın, onunla dimdik olmanın onurunu Gerçekten sinelerimizde hissetmemiz gerekiyor. Arkadaşlar bu büyük günahlardan bir diğeri de hülle dediğimiz hülle diye bilinen Türkçemizde yani ey hileli evlilik İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hülleci kocayı ve kendisi için hülle yapılan kocayı lanetlemiştir. Bu hadisi Ali radıyallahu anh'ten de Tirmizi, Ebu Tavud ve İbn Mace rivayet etmiştir. Yani bu ikisi lanetlidir. Ey hülleci koca, yani hülle yapan ve kendisi için hülle yapılan. Kendisi için hülle yapılan kim? Yani adam karısını boşamış. Adam karısını boşamış. E tekrar kocası e, karısı kendisine e, dönsün istiyor. Bunun içinde bunun içinde hülleye razı oluyor. Geçen de bunun bahsi geçti. Eee hülleci olan kim? Hülleci olan kim? O da bir kadını Boşanmış bir kadını Tekrar kocasına dönmesi için Tekrar kocasına dönmesi için Onunla evlilik yapan kimse Dolayısıyla bu kimseler Hep namussuzluk kokusu var tabiri caizse Gerçekten bir kadın boşandığı zaman Şerhan Bir kadın boşandığı zaman Bu kadın Bir başkasıyla Eee evlilik yapabilir ancak önceki kocasıyla tekrar evlenemez. Niçin? Bir kadın yani bir koca karısını boçadığı zaman o kadını tekrar alamaz. Ancak bir yerde alabilir. O da şudur. O kadın doğal olarak yani hayatın akışı neyi gerektiriyorsa doğal olarak gidecek evlenecek. Evlenecek yuva kuracak. Ey ileride tekrar dul kaldı. Ya kocası öldü ya boşandı her neyse. Tekrar dul kaldı, iddetini doldurdu. Bu önceki kocası onu almak istiyorsa o zaman olabilir. Burada aslında ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Kadının haklarının korunması var dikkat ediniz. Niçin? Çünkü boşayacak adama Allah subhanehu ve teala diyor ki hani dedik ya erkekliktendir bir de yani kıskanmak imanla beraber yani kadını boşayacağı zaman biraz düşün yani Allah Azze ve Celle diyor ki dikkat et eğer o kadını boşarsan bir daha alamazsın aslında o kadını korumaya alıyor muhafazaya alıyor o kadını muhafazaya alıyor dolayısıyla bir erkek için ağır bir şeydir düşünecek bunu ya bu kadını ben hani ya pişman oldum falan hadi gel ya ya da şaka yapmıştım Allah Resulü diyor ki üç şeyin şakası olmaz Üç şeyin şakası olmaz. Nedir o? Evlenmenin, boşanmanın ve köle azad etmenin. O yüzden biz şakayla da olsa eşlerimize demeyiz ki, hadi ya seni boşadım, boşadım değil, sonra gel şaka yapmıştım diyemiyoruz. Ya da bir kadına şakayla biri olsa, benimle evlenir misin? Nikah teklisinde bulunamıyoruz. Bunlar, bakınız, yani bu kavramlar ee, gerçekten yapılacağı zaman o kadar ciddi. Sözler ki hem boşama hem evlenme. Dolayısıyla ihtiyaç halinde kullanılırlar. Dolayısıyla boşayacak bir kimseye de boşayacağı zaman Allah Azze ve Celle o kadını korumaya almış. Böyle bir hukuk oluşturmuş ve Rabbimiz hükmünü böyle takdir etmiş. Demiş ki sen boşayacaksan o zaman bu kadını bir daha alamazsın. Ancak bu kadın gidecek, başkasına eş olacak. Tabiri caizse başkasıyla zifafa girecek, başkasından çocukları olacak bir kader. Eğer o kadın tekrar o eşinden boşanmış veya dul kalmışsa, o eşi bir şekilde ölmüşse, o zaman istiyorsan evlenebilirsin. Nasıl yapacak bunu? Ha, o zaman tabiri caizse bir daha düşünecek ve yapmak istediğinden geri duracak. Çünkü Allah subhanehu ve teala'nın nazarında Allah subhanehu ve nazarında en çirkin helal boşanmaktır. Dolayısıyla sözde vallahi buna fetva verenler, buna cevaz verenler de var. O bid'at ehli bunlardan biridir. Dolayısıyla burada ifade ettiğimiz hülleci koca ve kendisi hülleci koca yani tutulan adam. Bazen bunu hasta adam olarak tutuyorlar ya da yaşlı affedersiniz. Yani yaşlı artık ee, hani tabiri caizse... Ee, erkeklik vazifesini yerine getiremeyecek bir yaşlı buluyorlar diyorlar ki bu gece bu kadın senin yanında kalsın gibi af buyurun yani ama bunlar yapılıyor yani maalesef ee, o, orada kalıyor bu kadın ee, bazen öylesine yatıp kalkıyor ve buna benzer şeyler neyse yani işte bu düştükleri kötü durumun hülleci koca buluyorlar ve kendisi için hülle yapılan koca da lanetlenmiştir buyuruyor ee, İbn-i Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor Allah Resulü sallallahu ve ancak şöyle bir şey var şöyle bir şey var İmam-ı Zehebi diyor ki bu pisliği diyor yani bu işe pislik olarak ifade ediyor diyor ki mezheplerinin verdiği ruhsatı taklit ederek yani adam öyle bilmiş taklitçi yani mezhebini anlamamış veya mezhebi hata yapmış bir noktada kendisi de bunu yani böyleleri varsa diyor taklidinden ötürü Allah'ın yasakladığı takliden Allah'ın yasakladığı bu işe dair böyle bir meyil yapamayan veya Allah'ın bununla ilgili hükmü kendisine ulaşamayan kimseye Allah Azza ve celle olur ki diyor taklidinden ötürü olur ki diyor cehaletinden ötürü mazur sayılabilir veyahut Allah s.a.v. ona müsamaha etmiş olması umulur demektedir. Demektedir. Dolayısıyla biz el kebair diye ifade ettiğimiz büyük günahlar içerisinde İmam-ı Zehebi rahimahullah'ın zikrettiği bir diğeri de az önce aktardığımız hülle yani hileli Evlilik İnşallah e, Az önce Yüce Rabbimizin Yüce Rabbimizin Haber verdiği Az önce Yüce Rabbimizin haber verdiği Ayetleri okuduk Siz büyüklerden sakınırsanız Biz sizin küçük Günahlarınızı ee, örteriz inşallah ona da şöyle diyoruz ona da şöyle diyoruz yani hani bazı alimler diyorlar ki yani Allah Azza ve celle siz büyüklerden sakının büyük günahlardan sakının biz sizin küçük günahlarınızı örtelim örtelim demişse bunu böyle emretmişse böyle haber vermişse ey, yani diyorlar ki bu yüce Rabbimizin merhameti sebebiyledir ancak bu demek değildir ki yani küçük günahları hafife alalım. Çünkü küçük günahlar küçük küçük her küçük bir büyüğü oluşturur. Her küçük bir büyüğü oluşturur. Yani günahın küçük görülmesi de büyük günahtır diyen halimler var. Ya da küçük küçük küçük küçük küçük bu yani bir elinize bir beyaz bir A4 kağıdı alın. Elinize de kalem alın. Şöyle nokta nokta kalemi vurun o kağıda. Nokta nokta nokta yavaş yavaş o kağıdın tamamının efendim, o kalemin noktaladığı renkle bezendiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu küçük günahlar da büyük günah oluşturur manasında ve bunu hafife almamak gerektiğini ifade ediyorlar ve diyorlar ki her büyük günaha küçük günahla gidilir. Dolayısıyla atacağımız hani Allah Azze ve Celle zinaya yaklaşmayın demesi gibi... Dolayısıyla e, inşallah biz meramımızı anlatmış olduk. E, Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle bizleri bağışlasın. Bizleri salih amellerle rızıklandırsın. Gerçekten biz onun merhametine muhtaçız. Allah Azze ve Celle bizleri her türlü masiyetten uzak kılsın. E, çünkü biz hata etmeye, günah işlemeye meyilli olarak Yaratıldık. Ancak bunun akabinde Yüce Rabbimiz tövbe ve istiğfar ile bizleri müjdeledi. Eğer bunu kalben, lisanen ve bedenen hakkını verebiliyorsak ve bir hataya, bir günaha hevesli ve istekli değilsek ama bir şekilde beşer olma hasebi ile buna da düştüysek hemen bundan dönebiliyorsak döne ve günahta ısrarcı olamıyorsak en önemlisi bu Yüce Rabbimizin merhametinin bizlere daha yakın olacağını ben kardeşlerime müjdeleyebilirim ee, ben burada dersi noktalıyorum ee, inşallah yani ben fırsat buldukça bu büyük, büyük günahları burada paylaşmaya devam edeceğim وهذه والله وعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى يالي محمد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك